Hakiki Müslüman nasıl olur? Nasihatlerin birincisi ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre itikadı düzeltmektir. Bu alimler kitaplarında ashab-ı kiram'dan işittiklerini bildirmişler, kendi kafalarından hiçbir şey yazmamışlardır. Cehennemden kurtulan yalnız bu alimlere tabi olanlardır. Allahü Teala o büyük insanların çalışmalarına bol bol mükafat versin. Dört mezhebin içtihat derecesine yükselmiş alimlerine ve bunların yetiştirdikleri büyük alimlere ehli sünnet alimi denir. İtikadı, imanı düzelttikten sonra İslamiyete uymak, yani fıkh kitaplarının bildirdiği ibadetleri öğrenmek ve yapmak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 lüzumsuz mübahlara bile harcamamalıdır. Haram ile geçirmemek elbette lazımdır. Tegannî ve şarkı ve çalgı aletleriyle meşgul olmamalı, bunların nefse verecekleri lezzete aldanmamalıdır. Bunlar, bal karıştırılmış, şekerle kaplanmış zehir gibidir. Gıybet etmemelidir. Gıybet haramdır. Gıybet, bir Müslümanın, veya zimmi'nin gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Harbilerin ve bidat sahiplerinin, mezhepsizlerin ve açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını ve zulmedenlerin ve alışverişte aldatanların bu fenalıklarını duyurarak Müslümanların bunların şerrinden sakınmalarına yardım etmek ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin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 İslamiyete uygun emirlerine itaat etmeli, İslamiyete uygun olmayanlara isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır. Kısacası hakiki müslüman medeni, ilerici insandır. Mektubat-ı Masumiyye 2. cilt 123. mektuba bakınız. İtikadı düzelttikten ve İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uyduktan sonra bütün zamanları Allahü Tala'nın zikriyle geçirmelidir. Zikre büyüklerin bildirdiği gibi devam etmelidir. Zikre yani kalbin Allahü Tala'nın ismini, sıfat-zatı yesini hatırlamasına, anmasına mani olan her şeyi kendine düşman bilmelidir. İslamiyete ne kadar çok yapışılırsa onu anmanın lezzeti artar. İslamiyete uymakta gevşeklik, tembellik arttıkça o lezzette azalır ve kalmaz olur. İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanıp da onların tuzaklarına düşmemeye çok dikkat etmelidir. İhlas ile yapılmayan ibadetin faidesi olmaz, sevabı olmaz. İhlas her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas Allah mütealladan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. Kalbin yalnız onu sevmesine kalbin tasfiyesi, kalbin itminanı veya fenafillah denir. Kalbin itminana kavuşması ancak onu çok hatırlamakla büyüklüğünü nimetlerini düşünmekle olacağını Rahat Suresi'nin 28. ayeti bildirmektedir. İnsanda akıl, kalp ve nefs denilen üç kuvvet vardır. Aklın ve nefsin yeri dimadır. Kalbin yeri yürektir. Akıl, mektep dersleri, fen bilgileri, sanat hesapları, mal sahibi olmak ahireti kazanmak yolları gibi şeyleri düşünür. İsterse düşünür, istemezse düşünmez. Aklın bu düşünceleri ve insanın bunlara kavuşmak için çalışması caizdir. Hatta çok sevap olur. Bunların kalbe sirayet etmeleri zararlıdır. Nefs, daima haramları, zararlı şeyleri yapmayı düşünür. Kalbin kendinde hiç düşünce yoktur. Onu, Aklın ve nefsin ve his uzullarından dimağa ve dimadan kalbe ulaşan haram şeylerin düşünceleri gelerek hasta yapar. Kalbi bu hataralardan kurtarmak güçtür. Bu düşünceler gelmezse Allahü Teala'yı hatırlar, düşünür. Yani kalp hiç düşüncesiz kalmaz. Kalbin Allahü Teala'yı hatırlaması ismini çok söylemekle veya bir veliyi severek görmekle olur bir veliyi bulamazsa ismini işittiği bir velinin hayatını okuyup öğrenir onu çok sever ona rabıta yapar yani hep onu düşünür bir veliyi görmek Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir